Merhabalar, bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben programı hazırlayan ve sunan ekipten Gökşen Şahin. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Ee, bu hafta sizinle beraber aslında farklı projeleri konuşacağız. Ee, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yapılan ve e, Environment Net projesi kapsamında... E, desteklenen evet hivbek kazanan iki projeden söz edeceğiz sizlere konuklarımız daha doğrusu programa katılarak bizlere kendi projelerini özetleyecekler projelerden bir tanesi efsanevi baykuş çizgili isak kuşu bir diğeri de yeşil bir şehir temiz bir deniz van projesi He. bu iki projeye geçmeden önce aslında her hafta yaptığımız gibi haftanın iyi kötü haberlerini konuşarak başlayalım. Evet hemen başlayalım. İlk kötü haberimiz aslında geçen hafta da üzerinde önemli durduğumuz bir konu ile ilgili olarak. Hatırlarsanız geçen hafta bu zeytinlik alanları ilgilendiren kanunda bir değişiklik yapılması söz konusu şu anda. Bir tasarı hazırlanıyor ve özellikle 25 dönümden küçük zeytinliklerin bu kapsam dışına çıkartılması neden olacak bir tasarı ve bu da çok büyük alanlarda e, miktarda zeytinlik alanın tahrip edilmesi neden olacak bir tasarı diye eleştirirken bir diğer haberimizde Soma'da yapılması planlanan termik santral için e, çıkan bir acele kamulaştırma kararı. E, aslında bu özellikle HES'lerle ilgili bu acele kamulaştırma kararlarına artık çok aşinayız. E, halbuki bu çok e, kısıtlı durumlarda olması gereken Normalde işte sadece savunma Savaş gibi, gibi durumlarda, savaş gibi, gibi durumlarda kullanılan acele kamulaştırma kararı artık bizde enerji sektörünün tüm yatırımları sürekli, için evet, kullanılıyor. Evet. Türlü hani kamu yararını, kamu yatırımı e, adı altında kullanılıyor. Soma'daki termik santral için olan kamulaştırma kararına baktığımızda da bölgedeki zeytinlik alanları kapsadığını görüyoruz bu kararı. Aslında daha önce e, zeytinlik alan olduğu için uygun görülmeyen e, bu alana yönelik bir kamulaştırma, e, acele kamulaştırma kararı e, çıktığı için e, bu yine zeytinlik alanları e, tehdit edecek bir durum. Evet bununla beraber aslında iklim değişikliği de herhalde çok bu sene en sık konuştuğumuz konu e, oldu. Birkaç tane baktığımız zaman aslında hem selleri hem de kuraklığı Türkiye'de aynı anda ve birlikte yaşıyoruz. İstanbul'a yeteri kadar işte e, kış yağışı yani kar yağışı düşmediği için şu an hepimiz İstanbul'daki işte sularda son iki ay kaldığını, iki ay sonra İstanbul'un suyunun kalmadığını, barajlardaki seviyenin, %20'lere düştüğünü Hı -hı. ve kritik düzeyde olduğunu konuşuyoruz sürekli. Bununla beraber diğer taraftan baktığımızda Zonguldak ve Edirne'de sellerin yaşandığını, o bölgelerdeki sahanak yağışında çok sayıda iş yeri ve evi su basmasına sebep olduğunu görüyoruz. Bununla beraber henüz işte çok da biz hep temavası olarak vatandaşların vatandaşlık hakkı olarak aslında seçtikleri kişilerden, kendilerini temsilen seçtikleri kişilerden ee, çevreyle ilgili konularda ne düşündüklerini duymalarını e, talep ediyoruz. Dolayısıyla aslında Türkiye iklim Değişikliği'nin etkilerini bu kadar ciddi bir şekilde konuşurken ve Ağustos ayında bir cumhurbaşkanı yaşarken, yaşarken evet ve e, Ağustos ayında bir cumhurbaşkanlığı seçimi varken henüz hiçbir adaydan iklim değişikliği ile ilgili somut eylem önerileri duyamadık. Umarız bunu da ilerleyen süreçte gündeme gelir ve iklim değişikliğine karşı en azından ulusal ölçekte neler yapmamız gerektiği ile ilgili ve perspektifte tartışılmaya başlanır. Çünkü hemen buradan bağlayacağım bugün çok yeni bir haber var Obama örneğin Amerika'daki bütün şehirlerin hazırlıklı olması için eylem planlarının yapılmaya başlandığını iklim değişikliği konusunda açıklamış dolayısıyla bir benzerinin de bizde görmek isteriz diye konuyu yavaş yavaş bağlayalım. Şimdi telefon hattımızda e, Şanlıurfa Doğa ve Kültür Doğa Kültür ve Yaşam Derneği'nden İsmail Turan Çetin var. E, kendisini telefonla akt e, programa aktaracağız şimdi. Bize Şanlıurfa'da gerçekleştirdikleri efsanevi baykuş çizgili İsak kuşu projesini anlatacaklar. İsmail Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, iyi yayınlar haklısınız. Hoş geldiniz. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz biz iyi. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şanlıurfa'ya biz de. Evet, ee, nasıl oralar? Şimdi Birecik bizim için çok önemli alanlardan bir tanesi. Türkiye'deki A 305 önemli doğa alanından bir ismi. tanesi. Ee, orada da siz çok önemli bir proje gerçekleştiriyorsunuz aslında. Biraz bu projenin neden gerçekleştirmek istediğimizle ilgili bir kısaca bilgi almak isteriz önce. Tabii, öncelikle dediğim gibi iyi yayınlar. Sizin de bahsettiğiniz gibi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi, Türkiye'deki en önemli 305 tane önemli doğa alanından bir tanesi. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bulunduğumuz bölge aslında bizim bozkır ekosistem dediğimiz step alanlarından bir tanesi. Yani tek yıllık bitkilerin veya birkaç yıllık bitkilerin yer olduğu çok fazla ağacın olmadığı ilk görünüşte bozkır olarak baktığımız bir bölge. Ama içinden Fırat Nehri diye bir nehir geçiyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin evet. en büyük ikinci nehri. Ee, ve Fırat'ın geçmesiyle beraber hem Bozkır alanlar hem de Fırat Nehri'nin olmasından dolayı bölgede inanılmaz bir e, nadir tüyler ve çeşitlilik mevcut kılıyor. E, bunlardan bir tanesinde bahsettiğiniz gibi projenin isminden de anlayacağınız gibi çizgili istak kuşu yani efsanevi bayku çizgili istak kuşu. Çizgili istak kuşuna baktığımız zaman çizgili istak kuşu... E, Ülkemizde göçmen bir kuş. İlkbahar geliyor ve sonbahara kadar, kadar kalıyor ve gidiyor. Ama e, bu bir baykuş. Dünyanın en küçük baykuşlarından bir tanesi. Boyları ortalama 20 ile 22 santim civarında değişiyor. Çok küçük bir baykuş. Evet. Ama diğer baykuşlardan en büyük özelliği şu. Çünkü ülkemizde çünkü 7-8 tane farklı baykuştur yaşarken çizgili istak kuşunun önemi şu. Bu kuş tüm Avrupa'da, tüm Avrupa'yı düşünün. Hı hı. Sadece ve sadece Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yürüyor. Ve özellikle de ee, Fırat Kavı Kesinlikle. ağacında yaşıyor bildiğimiz kadarıyla. Kesinlikle. Değil mi? Zaten buraya gelmelerin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Fırat Kavaklarının var olması. Bu hayvandan çam ağacı, meşe ağacı veya meyve ağaçlarını yürüme özelliği göstermiyor. Bunun sebebi de şu aslında. ya yani Fırat Kavak çok nazir bir ağaç değil. Ülkemizin birçok bölgesinde... Fırat ve dijital havzasının olduğu çok büyük bir alanda yaşıyor. Ama buraya gelmelerinin ve bu Fırat kavaklarını tercih etmelerinin en büyük sebebi tüm bölgede en yaşlı Fırat kavakları bu alanda mevcut. Dolayısıyla aslında çizgili ishak kuşunu koruma projesi aynı zamanda oradaki ekosistemi koruma projesi. Kesinlikle. Bu, yani Fırat kavakların en büyük özelliklerinden bir tanesi daha demin de size bahsettim. Bulunduğumuz bölge bozkru ekosistemi olduğu için ağaçlık bir alan değil. Ama Fırat Nehri kenarında sulak olduğu için buranın en doğal ve nadir ağaçlarından bir tanesi Fırat kava. Ya aslında Fırat Kavağı'nı koruduğunuz zaman siz ilişkak kuşunu koruyorsunuz. Fırat Kavağı'nı koruduğunuz zaman buradaki peçeli barkuşu, kukumamı ve diğer canlıları koruyorsunuz. Yani bu önemli doğal alanı kavramı zaten bunun üzerinden ilerliyor. Oraya ait, bölgeye ait yani dışarıdan gelmemiş yerel bir türü ağacı koruduğunuz takdirde zaten ekosistemin büyük bir kısmını korumaya başlıyorsunuz. Bizim de projede bahsettiğimiz gibi çizgi sak kuşunu korumak için öncelikle Fırat Kavan'ı korumamız gerekiyor. Fırat Kavan'ı koruduğumuz takdirde bu kuş her yıl ilk bahar ayında gelecek ve sadece e, bilinen kayıtlara göre Avrupa'da sadece bu bölgede yürüyecek ve tekrar sonbaharda tekrar gidecek. Hı hı. Evet İsmail Bey çok haklısınız. Zaten artık geldiğimiz doğa korumada son noktada bütün çalışmalar gösteriyor ki bir türü korumak için önemli olan yaşadığı alanı, yaşama ve üreme alanlarını koruması. Yani burada alan koruma çok önemli bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu şimdi bahsettiğiniz Fırat Kavakları'nın olduğu alana yönelik tehditler şu an içinden en öne çıkan. Ee, ...tehditler aslında nelerdir? Yani tehditler, aslında Türkiye'de ve dünyada... onların en büyük tehditlerden... ...tehditlerden bir tanesi burada da mevcut. Yani şu farkındalık yaratılmaması. Bugün Diyarbakır'da Leopold'un ölme sebebi... ...bozayıların insanla çalışma sebebi... ...dağ keçilerin vurulma sebebiyle... ...Tizgili İstakmış ve Fırat Kavanlı... ...yok olma sebebi aynı. İnsanlarda farkındalık e, yaratmamız gerekiyor. Projenin nihai amacı bu. iletişim çalışması. Bunu başta öğrenciler olmak üzere... Bu bölgenin kendi insanı ki en önemlisi bu. Çünkü gene önemli doğa alanı kavramında şunu söyler. Yani bir bölgede doğa koruması çalışmak istiyorsanız, bir türlü, bir alanı, bir canlıyı korumak istiyorsanız oradaki insanlarda farkındalık yaratmanız gerekiyor. Çünkü bunu e, uzak bir yerden, Ankara'dan, İstanbul'dan veya yurt dışından yapmanız çok zor. Buradaki hmm. insanlarda farkındalık yarattığınız takdirde yarın bir gün siz orada olsanız da, olmasanız da oraya gelecek ilk tehdit de gene onlar müdahale ede edebilecek. Bizim projenin en büyük nihayet çıkısı iki tane önemli ayağı var. Bir, birinci ayağı bahsettiğim gibi ilkokul seviyesinden başlayarak e, buradaki estafa kadar farkındalık yaratmak. İkinci amaç ise bilimsel olarak çizgili ıslak kuşunun üreme döneminde bilimsel gözlem kaydı alabilmek. Bunların ikisi birleştiği takdirde alan hem farkındalık yaratılacak yani buradaki önemli olan e, yerel karar vericiler tarafından sahiplenilecek... Södüyle uzun vadede koruma amaçlıyor. Hem de gerçekten de bu kuşla ilgili kaç kuş hangi ağaçta çiftleşiyor, kaç yumurta yapıyor, yumurtaların kaçı sağlıklı çıkıyor, kuş ne zaman geliyor ve ne zaman gidiyor. Bunun gibi şimdiye kadar çalışma yapılmamış bilimsel altyapılı alt gözlemler halde etmek. Evet, çok kısa siz aslında kısaca bir giriş yaptınız ama bir iki tane yapmayı planladığınız proje kapsamındaki etkinliklerden de kısaca söz edebilir miyiz? Okullarda eğitim çalışmasından ve yerel halkla farkındalık eğitiminden söz ettiniz ama örneğin hı hı. anladığım kadarıyla böyle bir e, belgeleme olacaksa bu projenin çıktılarından bir de e, görsel iletişim, belgesel gibi çıktılar da olacak. Evet, e, aynen. E, e, öyle anlıyorum. As ya aslında e, yani bunu tema Vakfı da çok iyi biliyor, Türkiye'deki çok iyi çalışan bir toplum kuruluşları da biliyor. Ya yani özellikle e, projelerin sonunda e, bunun yaygınlaşması ve diğer bölgelerde uygulanabilir olması için daha önceden raporlar yazıyorduk. Ama raporlar maalesef okunmuyor. Biz de dernek olarak şuna karar verdik. Günümüz zamanlar yürü insanlar iletişim çalışmalarında görsel şeylere daha fazla önem veriyorlar. Projenin bir tane kısa filmini çekelim dedik. Projenin başından sonuna kadar bütün aşamaları tek tek kısa filme çekelim. Başımıza gelen zorluklar, kolay yönler, iyi yanları anlatabilecek bir kısa film. Ve o kısa filmin insanlara tarafından yargınlaşmasını sağlamak. Bunun için biliyorsunuz günümüzde en çok kullanılan sosyal medyayı kullanarak Böyle bir projenin olduğunu, bu projede neler yapıldığını ve buna benzeyen türler için neler yapılabileceğini gösterecek bir kısa filmimiz var. Ayrıca dediğimiz gibi yani burada bir çalıştay yapmamız gerekiyor. Çünkü bu çizgili istat kuşunun dediğim gibi koyulabilecek e, önemli paydalar var. O paydaları bir araya getireceğiz. Bunlar imam, öğretmen, belediye başkanı, kaymakam, vali ve bunlarla beraber çizgili istat kuşu özelinde bir yol haritası çizilecek bu çalıştay kapsamında. Ayrıca da ulusal düzeyde farkındalık yaratmak ve örnek teşkil etmesi için bir de basın gezimiz gerçekleşecek. Tabi, postal, broşür, stiker gibi çalışmalarımız da farkındalık sağlamak için yapılacak. Bunlar destek olacak tabii. Ama niyari amacımız gerçekten burada farkındalık yaratıp bu kuşun sahiplenilmesi. Ki zaten biracık kalkı bu kuşu sahipleniyor. Bu kuşu hak kuşu diyorlar. İstak kuşu veya çizgili istak kuşu demiyorlar. Hani bizden önce de bu kuş gözlemciliği daha yapılmadan önce bile biricikli insanlar hak kuşu olarak zaten bu kuşu sahipleniyor. Evet. Ee, çok önemli aslında yaptığımız şeyler. Çünkü e, hakikaten o kadar hızlı doğa, doğal alanlarımız yok olmayla karşı karşıya kalıyor ki hem insan faktörü hem de çeşitli işte iklim değişikliği gibi faktörler yüzünden. Dolayısıyla o bölgeyi, o alanı korumak, oradaki türleri korumak her gün gittikçe daha büyük önem kazanıyor. Biz programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Urfa'dan, Birecik'ten efsanevi baykuş çizgili ishak kuşu projenizi dinledik sizden. Önümüzdeki günlerde inşallah projenin sonunda neler yaşadığınızı Sonuçları bir hakkında. kere daha telefonla bağlanıp e, projenin sonucunu tekrar konuşuyor oluruz sizinle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet aslında e, Tema Vakfı'nın da ortaklarından olduğu bu net projesi kapsamında gerçekleşen yerel sorunları, yerel çözümler. Türkiye için çevresel katılımcılık programı kapsamında e, hayata geçirilen iki projeden söz ediyoruz bugün. İlk projemizi e, dinledik Şanlıfadan. aslında. Do Şanlıurfa Birecik Doğa Kültür ve Yaşam Derneği'nden İsmail Turan bağlandık. O bize hem aslında Şanlıurfa Birecik biraz özel durumunu anlattı. Yani Türkiye'deki 305 önemli doğa alanından birisi olduğunu. Hem de o bölgede yaşayan Fırat Kavağı ve o bölgedeki çizgili İsa Kuşu'nun öneminden söz etti. O da sahip bir e türden ve alandan bahsediyoruz. Dileriz projelerinin dediğin gibi ilerleyen dönemlerinde de faaliyetlerinden ve çıktılarından, olumlu sonuçlarından konuşuruz aynı şekilde. Bu kapsamda gerçekleşen bir diğer proje daha var. O da Yeşil Bir Şehir, Temiz Bir Van projesi. Şimdi telefon hattımızda Van Eğitim ve Çevre Gönülleri Derneği'nden Garip Kızılkaya var. Kendisiyle de bu Van'da gerçekleşen projeyi konuşacağız aslında. Garip Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ee, biz aslında çok kısa bir giriş yaptık ama bu projenin bildiğimiz kadarıyla sizin Van'da gerçekleştirdiğiniz yeşil bir şehir, temiz bir deniz Van projesinin bir geçmişi var. Ve o geçmişin Doğru. üzerine şu an inşa ettiğiniz bir başka proje var. Sizden bu proje nasıl başladı bir onu dinlemek isteriz. Evet, iyi günler diliyorum tekrar. Bu projemiz 2008 yılında başlayan bir projenin devamı mahiyetinde bir proje. Şimdi Van Gölü biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük gölü. Biz Van'da buna deniz diyoruz. Evet. Bir özelliği daha Van Gölü havzasının dünyaya cevizin yayıldığı havza Van Gölü havzası. Hı hı. Yani dünyaya cevizin ilk yayıldığı yer Van. Ee, ama şu an Van'ın bazı ilçelerinde çok böyle geçmişi olan e, yaşlı ceviz ağaçları var. Fakat bu Van genelinde yok. Bu bize bir esin kaynağı oldu. Tema evet. vakfıyla da görüştük Van'da. Ee, evet. Biz dedik ki tekrar bunu yaşartayım yeşilleri, yeşil cevizleri böyle Van'ın bu mirasına sahip çıkalım dedik. Bu manada 2008 yılında. E, tema vakfı, bizim Eğitim ve Çevre Gönülleri Derneği, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Van Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü, Orman İşletmesi ile birlikte, İl Özel İdaresi ile birlikte bir protokol imzaladık. İlk e, ilk yıl e, 2008 yılında e, 14 tane okulumuzda e, bir proje başladık. E bu Umutlar Projenin, Okulda Cevizle Yaşarsın. Umutlar Okulda Cevizle Yaşarsın adı altında bir başlık bulduk. Başlık da çok manidar. Umutlar okulda ceviz değişersin. Yani burada tamamen aktif olan, burada işi yapan bizim çocuklarımız aslında. Biz e, valiliğin desteğini de alarak ceviz aldık, toprak aldık, poşet aldık. Ve e, bir ekibimizle beraber Van'daki okulları dolaştık. Çocuklara ceviz ekmeği öğrettik. Pratikte eğitimler yaparak. Çocuklarımıza daha sonra bu kendi ektikleri cevizleri verdik. Onlar bunu yeşerttiler evlerinde. Daha sonra mil eğitimden işte farklı periyotlarla yazılar gönderdik. İşte cevizlere bakmayla alakalı, sulamayla alakalı yazılar gönderdik sürekli. Bu cevizler yeşerdi. Sene sonunda bu cevizleri geri topladık. Baktık ki çok büyük bilgi var çocuklardan. İkinci yıl bunu Van merkezindeki yüz küsur okula yaydık. Üçüncü yıl anaokullarını işin içerisine kattık. Dördüncü yıl liseleri işin içerisine